Covid-19'a neden olan virüsün, hayvandan insana geçmesini mümkün kılan faydalı mutasyon tespit edildi. Yazar Çağrı Mert Bakırcı, seslendiren Leyla Öncel 182 bin virüs gönümü üzerinde yapılan çalışma, mızrak proteini üzerindeki tek bir faydalı mutasyonun 20 kat avantaj sağlayarak virüsün hayvanlardan insanlara bulaşmasını kolaylaştırmış olabileceğini ortaya koydu. Dünya çapında 3,2 milyondan fazla insanın hayatını yitirmesine neden olan ve önceki koronavirüslerin neden olduğu ölümlerin sayısını tek bir yıl içinde gölgede bırakan COVID-19 pandemisinde salgın bilimciler, hastalığa neden olan SARS-CoV-2 isimli virüsün hayvanlardan insana zoonetik olarak geçtiğini düşünüyorlar. Ancak virüsün insanlara adapte olmasına mümkün kılan viral mutasyonlar hakkında çok az şey biliniyordu. Sel dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma, virüsün insan da dahil konak hayvanlarının hücrelerine tutunup onları enfekte etmesini sağlayan mızrak proteininin kritik bir bölgesini başarıyla tanımladı. Mızrak proteinleri virüsün özellikle de akciğer hücrelerine bağlanmasını sağlayan virüse taç şeklini veren yapılardır. Araştırmacılar, Bu proteinler üzerinde güçlü bir seçilim baskısı olduğunu keşfettiler ve mutasyona uğrayarak insanları son derece hızlı bir şekilde yayılmasını izin veren genetik diziyi tanımlamayı başardılar. Çalışma yazarları ile yaptıkları çalışmada reseptör bağlanma alanlarında bulunan bu genlerde bugüne kadar dizilenen sars cov 2ye ait 182 bin ayrı genom örneğinde sabitlenmiş, eşanlamlı olmayan bir adet nükleotit polimorfizmi belirlediklerini söylüyorlar. Bu mutasyon tüm insan Sars-CoV-2 dizilerinde mevcuttur. Ancak yarısalar ve pangolinlerle yakından ilişkili virüsler yoktur. Bu durum, o mutasyonun virüsün insana geçmesini kolaylaştırıcı bir faktör olduğuna işaret ediyor. Bu mutasyon Sars-CoV-2 genomunun 1114. nükleotisinde adenini guanine çevirmektedir. Buna bağlı olarak mutasyon, amino asit diziliminin 372 numaralı amino olan trioneini alanine çevirmektedir. Buna bağlı olarak, glikolizasyon yeteneği ortadan kalkmakta ve bu virüsün insan akciğer hücrelerinde bulunan ACE2 reseptörlerine bağlanmasını kolaylaştırmaktadır. Ancak araştırmacılar bunu sadece varsaymakla kalmadılar. O mutasyona sahip olmayan atavirüsleri genetik mühendislik yöntemleriyle üretip günümüzde insanları hasta eden SARS-CoV-2 virüsleriyle kıyasladılar. Gördükleri son derece etkili bir faydalı mutasyon örneğiydi. Bu mutasyon tek başına SARS-CoV-2'ye, D614G mutasyonuna sahip klasik koronavirüslere nazaran 20 kat fazla bulaşıcılık sağlıyor. Bu nedenle bilim insanlarının sonuçları bu mutasyonun muhtemelen hayvan rezervuarlarından SARS-CoV-2'nin ortaya çıkmasına katkıda bulunduğunu, aynı zamanda insandan insana daha fazla bulaşmaya izin verdiğini gösteriyor.